Elbette bu yazarın uydurduğu bir oyundur. Yoksa kitaba göre bir pazarda bulunan ve bir Magripli tarafından yazıldığı anlaşılan Lamançalı Yaratıcı Asilzade Don Quixote adlı el yazması kağıtlar da aslında Cervantes'e aittir. Dahası Cervantes bu bulunmuş metinler numarasını çok seviyora benzer. Don Quixote, Sancho Panza ve diğerleri yani Lucinda, Doretea, Don Fernando ve Cardenio bir handa kalırlarken Oradaki bir sandıkta el yazması bir öykü bulunur. Münasebetsiz meraklının hikayesi. Ve handakiler bu öyküyü büyük bir zevkle okur tartışırlar. Sonra hanı terk ederlerken hancı onlara aynı sandıkta bulduğu başka bir takım kağıtları gösterir. Bunları da münasebetsiz meraklının hikayesinin bulunduğu valizin hastalığının içinde bulduğunu. Sahibi bir daha ortalarda görünmediğine göre rahibin hepsini alıp götürebileceğini söyler. Bulunan diğer öykünün başlığı Rinconete ve Cortadillo'nun hikayesi olup, bu öykü de aynı münasebetsiz meraklının öyküsü gibi Cervantes tarafından yazılmış ve İbret Öyküleri adlı kitapta toplanmış öykülerden ikisidir. Yani bunların da yazarı Cervantes'tir. Derken birinci kitabın sonuna geldiğimizde görürüz ki, ve bu noktada Cervantes'in bir ikinci kitap yazmaya hiç de niyeti olmadığını unutmayalım, Elimizdeki öykünün sonu gene kayıptır. Daha doğrusu bulunmuş bir sondur ve oldukça kuşkulu bir sondur. Çünkü bize söylenen şudur. Ne var ki bu hikayenin yazarı merakla, gayretle Don Quixote'nin üçüncü seferinde yaptıklarını aradığı halde, özgün kaynaklarda onlara ilişkin bilgi bulamadı. Talih karşısında yaşlı bir hekimi çıkarmasaydı bir şey bulup öğreniciyi de yoktu. Bu yaşlı doktorun söylediğine göre, ...yenilenmekte olan eski bir tapınağın... ...yıkıntıları arasında bulduğu... ...kurşundan bir kutu vardı. Bu kutunun içinde gotik harflerle... ...ancak İspanyol dilinde yazılmış... ...şiirlerin olduğu parşümenler bulunmuştu. Don Quixote'nin... ...birçok kahramanlığını... Dulcinea del Toboso'nun güzelliğini... ...Rosinante'nin görünüşünü... ...Sancho Panza'nın sadakatini... ...ve hatta Don Quixote'nin... ...mezarını anlatıyorlardı. Çeşitli mezar taşı yazıları... Hayatına ve alışkanlıklarına dair metiyeler yer almaktaydı. Bunlardan Don Kişot'un öldüğünü mü çıkarmamız istenmektedir? Pek de değil. Çünkü bulunan parşömenlerdeki mezar taşı yazılarına bakınca, bunların pek de öyle alışılmış mezar taşı yazıları olmadığı hemen belli olur. Şimdi kim bir atı mezarlığa gömer ve üstelik de mezar taşına övgü dolu bir sona yazar? Oysa bulunan kağıtlara göre, Argamasila'nın en zeki akademisyeni kaprisli, Lamançalı Don Quixote'nin Atı böyle bir övgü yazmıştır. Dulcinea'nın mezar taşında ise, Argamasila akademisyeni yardakçı tarafından yazılmış bir övgü şiiri bulunmaktadır. Elimizdeki dokümanların diğer yazarları da hep bu Argamasila akademisyenlerinden olup, alaycı, cin, tiktak gibi tuhaf isimlere sahiptirler. Kısacası, elimizdeki şakadan bir sondur. Okuduğu kitaplarda mutlaka bir başlangıç ve son arayan okurla şakalaşmak üzere yazılmış bir son. İşte Calvino, eğer bir kış gecesi bir yolcu romanını yazarken bu okuru ve onun sürekli sonlanmayan romanlar okumak zorunda kalmaktan dolayı yaşadığı sinir, öfke, sabırsızlık ve hırçınlığı düşleyerek yazmış olmalı. Çünkü... Eğer bir yolcunun kurgusu tam da budur, okumaya meraklı bir okur, yani aynı Cervantes'in sevdiği cinsten meraklı bir okur, bir gün bir kitap alır. Bu kitap Italo Calvino'nun son romanıdır. Keyifle uzun zamandır beklediği bu romanı okumaya başlar. Ama o da ne, bir 30-40 sayfa sonra aynı sözcük, cümle ve hatta paragrafların tekrar edildiğini fark eder. Deneyimli okur önce bunu bir edebi oyun sanar. ...fakat çok geçmeden anlar ki elindeki kusurlu bir kopyadır. Hemen kitapçıya geri döner ve maalesef öğrenir ki matbaada işleri iyice karışmıştır. Zaten okuduğu şey de okuduğu kadarıyla Calvino'nun romanı değildir. Kitapçı fazla da sorumluluk yüklenmeden ona yeni bir kitap verir. Bu da yarım ciltlenmiş bir kitap çıkar. Üstelik bu da Calvino'nun değildir. Yalnız şu da var, okurumuz her kim yazmış olursa olsun... Okuduğu metinlere kendini iyice kaptırmıştır. Artık tek isteği, Calvino'nun romanını bulmak değil, okumakta olduğu romanların sonunu bulmaktır. Ama bu isteği bir türlü gerçekleşmez. Sonuna dek başlayıp bitmeyen metinlerden oluşan, birbirinden ilginç ve güzel yazılmış on öykünün yalnızca başlangıçlarını okur. Sonunda keşfettiği elbette biz Don Quixote okurlarının keşfettiğidir. Bulunmuş bütün bu öyküler aslında aynı yazarın yani Calvino'nun eseridir. Aradığı kitap ise aslında okurların okuma serüveninin tamamlanmayacak ve tabii tamamlanmaması gereken öyküsüdür. Yel mi Değirmen mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanı Prensi Cervantes yeniden Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.